Üç sohbette giriş yapmıştık. Neyi anlayacağız? Nasıl anlayacağız diye? Bir önceki sohbette de Allah'ın Allah ismini anlamaya çalıştık. Kısaca Allah demek sevmek demekti, aşk demekti, muhabbet demekti. Allah lafzı, lafız itibariyle, bütünüyle aşk demek, muhabbet demek, sevmek demekti. Yakınlık demekti, azamet demekti. Kendisine aşık olunacak, avd olunacak, mabud demekti. Allah'ın bütün isimleri Allah ismini anlatır. Esma-ül Hüsna Allah'ın vasıflarıdır. Allah ismini vasfeder yani. Tarif eder, anlatır, tanıtır. Allah kendini Kur'an'da nasıl tanıtmışsa öyle tanımamız gerekir. Bu da Esma-ül anlamakla mümkündür. Yani Allah'ın güzel isimlerini anlamakla mümkündür. Allah'ın isimlerini öğrenirken sadece Allah'ı tanımıyoruz. Bir de Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği insanı anlıyor, insanı tanıyoruz. Yani kendimizi tanıyoruz. Bu alemde aslında herkes kendini arıyor. Eğer kendini bulursa Rabbini de bulur, Rabbini bulursa kendini bulur. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu Kim nefsine arif olursa, nefsini tanırsa, anlarsa, bilirse Allah'ı da, Rabbini de bilmiş olur, tanımış olur. Bu esma dersleri Rabbimizi bilmek içindir, tanımak içindir, anlamak içindir. Dolayısıyla kendimizi bilmek için, tanımak için, anlamak içindir. Eğer Rabbimizi bilirsek, tanırsak, kendimizi bilir, tanırsak, Rabbimizin bizden neyi istediğini, nasıl bir hayatı yaşamamızı istediğini anlarız. Hayatımızı da ona göre yaşarız. Kur ancak... Allah ile olursa saadette olur, mutlu olur. Mutluluğun tarifi zevk duymak değildir. Nefsin zevk duyması değildir. İnsan ebedi bir varlıktır. Ruh itibariyle Allah onu ebedi bir varlık olarak yaratmış. Bir de onun dünyaya ait topraktan fani tarafı vardır. O fani taraf ne kadar zevk içinde olursa olsun, sefa içinde olursa olsun, mutlaka o nimetin bir gün biteceğini bilir. Sadece bunu düşünmek bile, o nimetin tadını, zevkini, mutluluğunu, saadetini giderir. Çünkü onu ebedi bir hayat bekliyor. Eğer mutlu olacaksa, saadeti bulacaksa, mutlaka onun da ebedi olması gerekir. Ebedi olan ruhu, geçici bir mutlulukla, nimetle saadete erdirmek, mutlu etmek mümkün değildir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ancak kul, Rabbini zikrederse, Rabbini anlarsa, tanırsa, hayatını Allah'ın hesabını yaparak yaşarsa, itminan bulur, mutlu olur, saadette olur. Kalbin başka türlü mutlu olması mümkün değildir. Kim söylüyor? Onu yaratan sahibi söylüyor. Nerede sıkıntı, sorun varsa bilelim ki, orada alemlerin Rabbi olan Allah yok sayılmıştır. Sorun, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Eğer biri Allah ile yaşarsa, Allah'ın hesabını yaparak yaşarsa, Allah ile beraber olursa, her anda Allah'ın hesabını yaparsa, o gönül cennete döner, cennet gibi olur. Cennet gibi olmuşsa, onunla beraber olanlar da cennete gibi olur. Etrafına sadece saadeti saçar, mutluluğu saçar, muhabbeti saçar. Etrafına sadece mutluluk verir yani. Eğer Allah'tan ayrı olursa, Rabbini unutursa, kendini unutursa ne olur? Gönül cehenneme döner. Onunla beraber olanlar da sıkıntı duyar, sıkıntı yaşar. Gönül nasıl cehenneme dönüyordu Allah'ı unutunca? Allah'ı unutunca kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak zanneder, ben demeye başlar. Kendi nefsini ilah edinir, nefsine ilah muamelesi yapar. Böyle bir durumda kendini evet, en öne almıştır. Herkesin kendisini sevmesini ister, kendisine saygı göstermesini ister, Kendisine kıymet yer verilmesini ister. Biri kendisine karşı en ufak bir hatada bulunursa, evet, bu bana yanlış yaptı der. Bana haksızlık etti der. Allah'ın hesabını yapmamış. Haksızlığın ne olduğunu bilmiyor. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu, kazanma yeri olduğunu kabul edememiş demektir bu. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Onlar, Allah'ın hakkını, hakkıyla takdir edemediler. Kendi hakkını biliyor. Kimse bana haksızlık etmesin, kimse bana karşı evet yanlış yapmasın, eksik yapmasın diyor. Aynı zamanda sorsam, kul hakkını biliyor. Kul hakkıyla gelme, neyle gelirsen gel demiş Allah deyip, bir de böyle bir söz üretmiş. Ana baba hakkını evet, az çok biliyor, evlat hakkını biliyor, eşler arasındaki hakkıyı az çok biliyor ama bir de Allah'ın hakkı varmış. En büyüğün hakkı en büyük olandır. Allah'ın hakkı en büyük. Onun için Allah ne buyurdu? Allah'ın hakkını takdir edemediler. Eğer biri Allah'ın hakkını takdir edemediyse, anlayamadıysa, Allah'a hak ettiği gibi, layık olduğu gibi Allah'ı sevmediyse, iman etmediyse, Allah'a teslim olmadıysa, Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışmadıysa, layık olduğu şekilde Allah'ı tesbih etmediyse, hamd etmediyse, tekbir etmediyse, zikretmediyse, Allah'ın hesabını yaparak hayatını yaşamadıysa, Allah'ın hakkını takdir edememiş demektir. Allah'ın hakkını takdir edebilmek için Allah'ı tanımak lazım. Tanımadan neyi takdir ediyorsun? Nasıl takdir edeceksin ya da? Evet. Onun için biz de Allah'ı tanımak için Esmaül Hüsna'yı hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Eğer Allah'ın hakkını takdir edemezsek neyi kaybederiz, takdir edersek, edebilirsek, etmeye çalışırsak, anladığımız kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla neyi kazanırız, etmezsek neyi kaybederiz? Allah ayet-i kerimede buyurur ki, kıyamet günü o kaybedenlere, Allah'ın hakkını takdir edemeyenlere, Allah'a Kul olamayanlara, abdolamayanlara, Allah'ın ayetlerini dinlemeyenlere yani Allah'ı dinlemeyenlere Allah hitap edip buyuracak ki O hitaptan önce buyurdu ki daha cehenneme gitmemişler kıyamet yerinde Allah onların yüzlerine bakmayacak ve onlarla konuşmayacak dedi Bu en büyük azapmış. Allah'ın kuluna bakmayıp, yüzüne bakmayıp onunla konuşmaması en büyük azapmış. Kul burada eğer Allah'ın hakkını takdir edemediyse, Allah'la konuşmaya tenezzül etmediyse, sohbetini Allah ile yapmadıysa, Allah'ın ayetlerini dinlemediyse, Hayatını yaşarken Rabbim benden ne istiyor, nasıl yapmamı istiyor deyip hesabını yapıp evet, Allah'a nazar etmediyse, Allah'ın emrine, hükmüne nazar etmedi, bakmadıysa o gün Allah da onlara bakmayacak ve onlarla konuşmayacak buyurdu. Ama onlar cehenneme gidince sürekli Allah'a yalvarıp dua edecek. Bizi buradan çıkar diye. ''Bizi bir daha dünyaya gönder, bu sefer ayetlerine iman edeceğiz.'' dedi. ''Seni dinleyeceğiz ya Rabbi.'' ''Senin emrini seveceğiz.'' dedi. ''Gerekeni yapacağız.'' dediler. Allah ne buyurur onlara? ''Susun, bir daha benimle konuşmayın.'' buyurur. Dünyada benimle konuşmaya tenezzül etmediniz. Beni dinlemeye yanaşmadınız beni tanımaya, anlamaya çalışmadınız. Evet. Hep beraber Allah'ın isimlerini anlamaya çalışacağız inşallah. Kur'an'ın nüzul sırasına göre isimleri anlamaya çalışacağız. Nüzul sırasına göre Allah'ın ilk esması Allah'ın Rab ismidir, Rab. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet. Fatiha'da ilk isim, Rab ismidir. Bir de nezul sırasına göre, İqra'ya bismi halak. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Müzul sırasına göre de ilk isim gene Allah'ın Rab ismidir. Onun için biz de Allah'ın Rab ismini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın Rab ismi Allah isminden sonra en çok geçen isimdir. Kur'an'da Allah'ın Rab ismi, 962 sefer geçiyor Bununla beraber Allah'ın Rabb ismi Elimizdeki El Esmaül Hüsna listesinde Her iki listede de yoktur Onun için Esma listesini yeniden Düzenledik Kur'an'a göre Allah'ın Rabb ismi Rabbül Alemin Olarak Kur'an'da 42 sefer geçer. Rabbül Alemin. Alemlerin izafe olduğu tek isim Allah'ın Rabb ismidir. Yani alemler bir tek Allah'ın Rabb ismiyle zikrediliyor. 42 sefer geçer. 242 seferde Rabbik senin Rabbin diye geçer. Senin Rabbin. Hitap Resulullah Efendimiz'edir veya bir peyganderedir. 243 seferde Rabbukum ya da Rabbuna. Sizin Rabbiniz manasında geçer ya da Rabbuhum onların Rabbi. 178 seferde evet, Rabbi, Rabbuna diye geçer. Benim Rabbim, bizim Rabbimiz diye geçer. Kuranda iki seferde ahirete yönelik olarak Ya Rabbi diye geçer. Rab demek, terbiye eden demektir. Allah terbiye ediyor. Onu en aşağı noktadan alıp, kemale erdirmek demektir. Mürebbi, terbiye eden, büyüten, yetiştiren, kemale erdiren. Dolayısıyla, Rab sıfatı bizzatihi Allah'a aittir. Bununla beraber Allah'a halife olan insan Allah'ın Rab ismiyle sıfatlanmalıdır, isimlenmelidir. Yani o Allah nasıl insanı terbiye etmişse alemleri terbiye etmişse yaratmışsa terkip etmişse, düzenlemişse Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak insanın da önce kendini terbiye etmesi lazım, Allah'ın terbiyesiyle, sonra aile efradını terbiye etmesi lazım. Hayatını yaşarken ne yaparsa yapsın, onu Allah'ın Rab ismiyle yapar. Önce bu konudaki ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ilk indirdiği ayetler Alak suresindeki ayetlerdir. Iqra bismi rabbike lazi halak. Oku ki Rabbin yaratandır. Senin Rabbin yaratandır. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku, adıyla oku. Evet, okumak demek, anlamak demektir. Tanımak demektir. Anlayıp, tanıyıp, gereğini yapmak demektir. Ancak o zaman okumuş oluruz. Allah önce, senin Rabbin yaratandır dedi neyi yaratmış? Halakal insane min alak. İnsanı yaratmış. Alakasından, ilgisinden, yakınlığından, sevgisinden insanı yaratmış. Iqra Rabbukel Ekrem. Oku. Oku ki senin Rabbin Ekrem'dir. Senin Rabbin kerem sahibidir. Eğer biri Allah'ı tanımak istiyorsa, Rabbini tanımak istiyorsa Allah'ın Ekrem isminden onu tanıması lazım ki Allah ona hem zahiri hem batini ikramda bulunmuştur. Hem de en büyük ikramı yapmıştır. Önce bu ikramı nasıl yapmıştır? Ellezî alleme bil kalem. O ki kalemle ta'lim etmiştir, ettirmiştir kalemle öğretmiştir. Allamel insane malem ya'lem. İnsana bilmediği şeyleri talim etmiştir. Demek ki Rabbimiz bize öğretiyormuş. Eğer Rabbimizin bize öğretmesiyle öğrenmezsek, talim görmezsek cahil kalırız. Hangi bilge sahip olursak olalım, eğer kendimizi bilmiyorsak, tanımıyorsak, Allah'ı bilmiyor, tanımıyorsak, hayatı bilmiyor, tanımıyorsak hiçbir şey bilmiyoruz demektir. Allah peygamberi bunun için göndermiş. Kitabı Kur'an'ı bunun için göndermiş. Ne zaman Oku dense mutlaka Allah'ın Rab ismini hatırlamamız gerekir ki Rab talim ediyor. Rabbiniz size talim yaptırıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Allah beni muallim olarak gönderdi. Muallim. Bir de ne buyuruyordu? Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Allah onu terbiye etti, o da sahabeyi terbiye etti. Okumak deyince sadece yazıyı yüzünden okumak olarak anlamıyoruz. O okumanın bir de talimi gerekiyor. Talimi yaptıranın mutlaka diri olması gerekiyor. Hay olması gerekiyor ki Allah'ın boyasıyla boyan, rengiyle renklenen buyuruyor. Allah'ın isimleriyle isimlenin demektir. Sıfatlarıyla sıfatlanın demektir. Allah'ın boyasıyla boyanabilmek için sohbetin canlı olması gerekir. Talimin birebir olması gerekir. Bunu kitaptan okumakla, bilgisayardan okumakla evet, kazanabileceğimiz bir şey değildir. Diri olması gerekir. Diri olması gerekir ki evet, onun Kelimelerinin de diri olması lazım ki o kelimeler göndümüze insin. Kelime ölü ise, onu söyleyen ölü ise, o kelimelerle insan dirilmez. Allah'ın isimleri orada tecelli etmez, o günülde tecelli etmez. Ama devamında Allah buyurdu ki: "Kella, innel insane layatqa." Allah hayır dedi. Doğrusu insan haddini aşar, azar dedi. Neden? Enra'ahus tegna. Çünkü o kendini müstahını görüyor. ihtiyaçsız görüyor. Benim ihtiyacım yok diyor yani. Allah'ın talimine ihtiyacım yok. Allah'ın Rabbliğine benim ihtiyacım yok demiştir. Onun için azmıştır. İnne ila rabbiker ruc'a Evet, muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Herkes dönüşü Rabbine yapar. İnsanda tecelli eden, Allah'ın Rab sıfatıdır. Bütün insanlarda Allah'ın Rab sıfatı tecelli etmiş ki, yeryüzünde Allah'a halife olabilsin. Hem kendi terbiyesini hem de başkalarının terbiyesini üstlenebilsin. Onun için ayet-i kerime de buyuruyordu, sana ruhtan sorarlar de ki ruh Rabbimin emrindendir Rabbimin emrinden Rabbimin tecellisidir ruh kısaca ayetleri anlayalım ondan sonra devam edeceğiz inşallah Allah'ın Rabb isminin geçtiği ayetlerin bir kısmını anlamaya çalışacağız beraber. Tenzilun min Rabbil Alemin. Evet. Bu Kur'an alemlerin Rabbinden inzaldır, indirmedir. Allah Rab olarak 'ı tenzir ediyor, indiriyor ki, evet, bu Kur'an ile, bu vahiy ile, kullarını terbiye etsin diye, kulları bununla terbiye olsun diye. in huve illa zikrun <gülüyor> lil alemin Kur'an ancak alemler için bir zikir, bir hatırlatma, bir üyüttür. limen şae minkum en Yastakîn. Sizden kim istikamet üzere olmak isterse, istikametini bulmak isterse, işte bu Kur'an onun için zikirdir, ögüttür. Ve ma siz dileyemezsiniz, illa en yaşa'allahu rabbul alemi. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Evet, alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani öyle bir Allah'ın Rabb isminin tecellisinin içindesiniz ki o dilemedikçe siz dileyemezsiniz. O dileyince ancak siz dileyebilirsiniz. Yani. Senin varlığın bütünüyle Allah'a aittir. Allah sana irade etme hakkını vermiştir. Tercih etme hakkını vermiştir. Onun bu iradeyi vermesiyle ancak sen dileyebilirsin. Eğer sen Rabbinin terbiyesiyle terbiye olursan, Rabbinin dilediğini dilersin. Rabbin senin için neyi dilerse, sen de onu dilersin. Ama Rabbinin terbiyesiyle terbiye olmazsan, Rabbinin dilediğini de nefsinin şeytanın dilediğini dilersin. Subhane Rabbi semawati vel ard, Rabbi'l arşi amma yasifun. Göklerin, yerin ve arşın Rabbi bu vasıflandırmalardan münezzehtir. Evet, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve arşın Rabbi. İman etmeyen bütün kavimler istisnasız, hepsi Allah'ın Rab ismini kabul etmediği içindir. Allah'ın Rab olduğunu kabul etmediği içindir. Nasıl ki Allah'ın Rab olduğunu kabul etmeyenler küfre düştüyse şu anda da durum aynıdır. Allah gökün Rabbidir. Bütün müşrikler bunu kabul ediyor. Yahudi, Hristiyan bunu kabul ediyor zaten. Buyur bir ayet-i kerimede, Sorsan onlara gökleri kim yaratmış? Allah diyecekler. Yerleri kim yaratmış? Allah diyecekler. Sizi kim yarattı? Allah diyecekler söyle onlara o zaman nasıl gönderiliyorsunuz böyle Allah olarak Allah'ı kabul ediyor Rab olarak kabul edemiyor onun için Firavun ben Allah'ım demedi ben sizin en yüce Rabbinizim dedi sizin ilahınızım demiyor sizin Rabbinizim diyor Rab demek eğer biri dünya hayatı için ben buranın Rabbiyim diyorsa Firavun ne dedi? Rab olduğunu ispatlamaya çalışırken kavmine Bu Mısır benim değil mi? dedi. Bu şehir benim değil mi? dedi. Bu Nil nehri benim değil mi? dedi. Ben istediğim gibi burada tasarruf etmiyor muyum? Yani biri Allah'ın Rabb'lığını kabul etmiyorsa Allah'ın tasarrufunu kabul etmiyor demektir. Orada Allah'ın hükmünü kabul etmiyor demektir. Allah'ın hükmünü kabul etmediyse Allah'ın Rab ismini kabul etmedi demektir. Mesela kendi evimizde, evimizin içinde Allah'ın emri geçmiyorsa benim sözüm geçer dediysek biz o ev halkına ben sizin Rabbinizim demiş oluyoruz. Allah'ın Rab'lığını kendi evimizde kabul etmemiş oluyoruz. Çocuklarımızı büyütüp yetiştireceğiz, eğiteceğiz, iş sahibi, meslek sahibi yapacağız, evlendireceğiz veya hemen her konuda Allah nasıl istiyor, Allah'ın emri nedir demiyorsak ben bunu böyle istiyorum, bana göre böyle doğrudur dediğimizde çocuklarımıza, ailemize Rab'lık yapmış oluyoruz. Sizin en yüce Rabbiniz benim demiş oluyoruz tıpkı Firavun gibi. Ama Allah göklerin Rabbidir dedi, yerin Rabbidir dedi, arşın Rabbidir dedi. Eğer Allah'ı tanımazsak, anlamazsak, Allah'ın bizden ne istediğini anlamamız hiçbir zaman mümkün değildir. Allah'a şirk koşuyor muyuz, koşmuyor muyuz? Bunu anlamamız mümkün değildir. Yani Allah'ın zatına kimse şirk koşmuyordu. Hiç kimse, hiçbir müşrik ben Allah'ım demiyordu. Ya da Allah'ı kabul etmiyorum demiyordu. Neyi kabul etmiyordu? Allah'ın Rablığını kabul etmiyordu. Kendi malım üzerimde istediğim gibi ben tasarruf ederim dediysek Allah'ın Rablığını malımız üzerinde kabul etmedik. Allah'ı hayatımıza karıştırmak istemiyoruz. Onun için ilk okuduğumuz Alak suresindeki ayette Allah ne buyurdu? İnsan azar. Kendini kendisine yeterli görür. Kendini müstahini sayar. Allah'a ihtiyacı yokmuş gibi, Rabbine ihtiyacı yokmuş gibi sayar. Evet. Allah arşın Rabbidir. Rabbul arşil azim. Azim olan Arşın sahibi Allah'tır. Arş sadece Allah'ın Rab ismiyle beraber geçer sahip olarak. İnnellezine amenu ve amilussalihati yehdihim rabbuhum biimanihim. Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Hidayete erdiren Rabmış, onun Rabbiymiş. Terci min tetti hal anharu fi cennatin atlarından nehirler akan naim cennetlerine onları girdirir. Dâwâhum fiha Subhânaka Allâhumme onların duası onların tesbihi evet Allah'ım seni tesbih ederiz seni takdis ederiz ve tahiyetuhum fiha selam onların orada birbirlerine sağlık ve seramet dilemeleri vardır. Afiyet dilemeleri vardır. Ve ahiru du'a'hum onların son duası en hamdulillahi rabbil alemi. Evet. Ham övme övülme alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bu cennete ait Cennete insanların söylediği son söz hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. Çünkü onları cennete götüren, iman edip salih amel işlettiren Allah'ın Rab isminin tecellisidir. Allah'ın Rab ismi nasıl tecelli ediyor? Evet hep beraber onu anlayacağız inşallah. Men jae bilhasenati hu aşru emsalha kim kıyamet günü bir sevapla gelirse ona on kat sevap vardır ve mence bir seyi eti fela yüzda illa misleha kim bir günahla bir seiye ile gelirse ona da ancak misliyle ceza vardır bu vehum yüzlemun onların hiçbirine zulm edilmez de ki İnneni hedani Rabbi ila siati de ki Rabbim beni siati müstakime hidayet etti Demek ki si müstakime hidayet eden kimmiş onun rabbiymiş Rabbi isminil ismiyle eğer terbiye olursa siati müstakimde olur Dinen, kıyemen, millete İbrahim'e, hanife. Evet. En kovamında din olarak Hazreti İbrahim'in hanif dini, tevhid dinini Allah nasip etti. Ve ma kâne minel müşrikin. O, müşriklerden değildi. Mesele Allah'a şirk koşmamakmış, insanın Rabbine şirk koşmamasıymış. Kul de ki, İnne salati ve nusuki ve mehyaye ve memat Benim namazım, ibadetlerim, kurbanım, hayatım ve ölümüm Lillahi Rabbil alemin Alemlerin Rabbi Allah içindir Rabbim içindir Yani hayatımı alemlerin Rabbi olan Allah yolunda feda ediyorum demektir Rabimin terbiyesiyle terbiye olmak için hayatımı yaşıyorum demektir. Evet. Bir de Hazreti Adem'in oğulları için Allah buyurdu. Habil Kabili Kabil için Habil Kabile söylüyor. Leyin yesette ile ye yedeki tektulen. Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan ma ana bi basiyetin yediye ileke ektulek. Ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Inni ehafullah rabbel alemi. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Allah'ın Rab isminin geçtiği ayetleri anlıyoruz hep beraber. Bir de bütün peygamberler Allah'a dua ederken hepsi Rabbim diye nida ediyor. Rabbim. Evet. Hazreti İbrahim'in duasıdır bu. Ve aleyhim nebe e İbrahim. Onlara İbrahim'in Hazreti İbrahim'in haberini oku. İz kale li ebihi ve kavmihi. O vakit İbrahim babasına, kavmine dedi ki ma te'abudun siz neye abdoluyorsunuz? Neye tapıyorsunuz? dedi. Kalu ne'abudu esnama. Dediler ki biz putlara tapıyoruz. Ve nezellu laha akifin biz onlara ibadet ediyoruz ve bunda devamlıyız devamlı olarak biz putlara tapıyoruz dediler kâle hel yesma'unekum id ted'ûn siz dua ettiğiniz vakit onlar sizi işitirler mi? ev yenfe'ûnekum ya da onların size bir faydası var mı? ev yedurrun ya da onların size bir zararı dokunur mu? Kalu, bel vecedna aba'ena kezalike yef'alu Hayır dediler. Ne dua ettiğimizde duamızı duyarlar, ne bize bir faydaları dokunur, ne de bize bir zararları dokunur. Ama dediler, biz babalarımızı böyle yaparlarken bulduk. Biz de babalarımızın, atalarımızın yaptığını yapıyoruz dediler. Kâle efere eytum ma kuntum ta'budun Siz nelere taptığınızı gördünüz mü? Entum aba'ukumul aqdamun Sizin ve sizin babalarınızın ve daha öncekilerin neye taptığınızı gördünüz mü? Ve innehum aduun li İşte onlar hepsi benim düşmanımdır. İlla Alemi. Evet. Sadece yalnız benim Rabbim alemlerin Rabbidir. Ben sadece alemlerin Rabbi olan Rabbime abdolurum. Bunun gerekçesini beyan ediyor. Allah'ın rabliğini, rablığını neden kabul ediyorum? Ellezî <gülüyor> halakani. O ki beni yarattı. Fehu ve yehdiğini bana doğru yolu gösterdi, hidayeti o bana gösterir. Ve ledi fehu ve yeskin, o ki beni doyurur, beni içir. Ve ıda meritu fehu ve yeskin, hastalandığım vakit bana şifayı o verir. Ve ledi yimituni o ki beni öldürecek, zümme yuhyin sonra beni diriltecek. Velazi etme an yaghfira li hatiyati yawmaddi. Kıyamet günü hatalarımı, günahlarımı affedeceğini umduğum odur. Rabbi, evet, Rabbim, Rabbim, heb li bana bir hüküm ver. Bana hikmeti ver ve alhikni salihin beni salih kulların arasına ilhak et beni onların arasına kat ve ce al li fil ahirin beni sonra gelecekler arasında doğruluğu söylenen biri olarak yap ve ce min cennetin na'im beni na'im cennetlerinin mirasçılarından varislerinden yap ve gfirli ebi babamı da mahfiret et innehü kâne mined çünkü o deralette olanlardandır illâ men etellâhe bi kalbin selim Evet, o gün ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa erer. Sadakallahu razim. Bunlar Allah'ın Rabb ismi geçen ayetlerdi. Allah'ın Rabb ismi nasıl tecelli ediyor? Bir örnekle anlamaya çalışalım. Allah'ın Rabb ismi ana baba üzerinde tecelli eder. Allah bir kurunu dünyaya gönderirken bir anne kendi çocuğuna hamile kaldığında anne aşerir yani hiç olmadık vakti, zamanı, mevsimi olmayan şeyler ister bu onun elindeki bir şey değildir. Bu Allah'ın Rab isminin çocuğa tecellisidir. Ana karnındaki çocuğa tecellisidir. Allah onu büyütecek, yetiştirecek. Rab ismi herhangi bir varlığı, bir şeyi başlangıç noktasından alıp kemale erdirendir. Ananın İstediği o yiyecek her neyse o anda çocuğun ona ihtiyacı vardır. O gıdadaki vitamine ihtiyacı vardır. Çocuk bunu nereden biliyor? Ne ana biliyor, ne çocuk biliyor. Ama Allah ona öyle bir hissettiriyor ki çocuğun neye ihtiyacı, hangi vitamine ihtiyacı varsa ona göre hissettiriyor. Sonra çocuk doğduğunda Allah Rabb ismiyle yine tecelli edip anasının memesinde ona ait olan süt değil, süte yakın bir sıvı gönderir. Bu hem çocuk için hem besleyicidir hem koruyucudur, aşı gibi hem de tedavi edicidir. Çocuk büyürken, bir haftalıkken o süt farklıdır. Üç haftalık olduğunda sütü değişir, farklı olur. Üç aylık olduğunda ananın sütü değişir, farklı olur. Yani çocuğun neye ihtiyacı varsa, hangi gıdaya, hangi vitamine, hangi koruyucu maddeye, hangi tedavi edici maddeye ihtiyacı varsa, annenin göğsünden Allah onu öyle gönderir. Bu Allah'ın zahiri olarak kulunu yetiştirirken, büyütürken, Rab ismiyle anneye tecellisidir. Çocuk için anneye tecellisidir. Her safhada bu böyledir. Bir de manevi olarak Allah'ın tecellisi vardır, yetiştirmesi vardır. İnsan mutlaka öğrenmelidir. Öğrenen bir varlıktır yani. Eğer öğrenecekse, terbiye olacaksa, Rabb'e ihtiyacı vardır. Allah ya onu bizatihi yapar, mesela o sütü bizatihi gönderir, hiç kimseye bırakmadan ya da kullarının eliyle yapar onu mesela bir çocuğu götürüp bir ormana bıraksanız bu çocuk konuşmayı öğrensin desek öğrenir mi? öğrenemez 20 yaşına geldi gidin bakın çocuk tek kelime konuşamaz konuşmayı da bilmiyor bildiği bir şey varsa hayvanları görmüşse hayvanlar gibi taklit yapar ama dili var Ses telleri var, aklı var. Niye konuşmuyor? Allah'ın Rabb ismine ihtiyacı var. Terbiyeye ihtiyacı var yani. Nasıl ki bu zahiri olarak böyleyse, manevi olarak da bütün insanlar için bu böyledir. Onun için Allah peygamber gönderiyor. En büyük mürebbi, terbiye edici peygamber. Peygamberi Allah terbiye ediyor, Resulullah Efendimiz'i Allah terbiye etmiş. Evet, o da sahabeyi terbiye ediyor. Sahabe kendi ev halkını terbiye ediyor. Gittikleri yerde insanları terbiye ediyorlar. Eğer biri Allah'ın terbiyesini kabul etmezse mutlaka birileri onu terbiye eder. Şeytan onu terbiye eder yani. Benim terbiyeye ihtiyacım yok derse Allah o azar dedi. Kendini müstahını gördüğü için haddini aşar. Rabbine karşı saygısızlık yapar. Benim Allah'ın terbiyesine ihtiyacım yok demiştir. Allah neyle terbiye ediyor? ile peygamberle terbiye ediyor. Allah'ın vahyini kabul etmeyenler, peygamberin terbiyesini kabul etmeyenler, Allah'ı kabul edememiş, Allah'ın Rab'lığını kabul edememiş. Allah nasıl kullarına Rab'lık yapıyorsa, aynı şekilde Allah'ın Rab ismi kurunda tecelli etmiştir. Kur'un Allah'a halife olması için ona Rab isminin tecellisi gerekiyor. Rab ismi olmazsa terbiye edemez. Rab ismi aynı zamanda İbranice baba demektir. Baba. Beytin Rabbi demek, evin sahibi demektir. Beytin Rabbi, evin sahibi demektir. Yani o evde hükmü geçen demektir. O evde terbiyeyi üstlenen, terbiyeyi yapan demektir. Her ana baba mutlaka Allah'ın Rab ismiyle terbiye eder etmelidir. Eğer kendisi Allah'ın Rab ismiyle terbiye olmamışsa evini terbiye etmesi zaten mümkün değildir. O evde Allah'ın hükmünün geçmesi mümkün değildir. Hayat baştan sona okumaktır, anlamaktır, yaşamaktır. Baştan sona, okuldur yani. Hayatımızın son nefesine kadar öğrenmemiz gerekir anlamamız gerekir. Allah'ın terbiyesiyle terbiye olmamız gerekir. Yoksa yoksa hayatı yok saymışız demektir. Hayatı kendimiz için sonlandırmışız demektir. Eğer öğreneceğimiz bir şey kalmamışsa, kazanacağımız bir şey kalmamışsa hayat bizim için bitmiş demektir. Biz artık ölü konumundayız demektir. Onun için öğrenmekten Terbiye olmaktan kaçmamak gerekiyor. Kaçıyorsak vahşi kalırız. Evet. Göklerin Rabbi Allah'tır. Yerin Rabbi Allah'tır. Arşın Rabbi Allah'tır. Alemlerin Rabbi Allah'tır buyurdu. Allah yerin Rabbidir. Rab aynı zamanda her türlü ihtiyacı gören demektir. Yağmur'u Allah, Rab ismiyle yağdırıyor. Varlığın, mahlukatın, yerin ihtiyacına cevap veriyor. Duasına icabet ediyor. Yağmurun yağması Allah'ın Rab isminin tecellisidir yerdeki nebatatın yeşermesi aynı şekilde Allah'ın Rab isminin tecellisidir mahlukatın ihtiyacına cevap veriyor, duasına icabet ediyor Allah Rab ismiyle tecelli edip her şeyi yaratmış onun için ayet-i kerime de buyuruyor Fir'aun Hazreti Musa'ya soruyor, senin Rabbin de kim ey Musa diye sorduğunda Hazreti Musa, Rabbinellezi eata kulle şeyin halekehu sümme heda Benim Rabbim odur ki yarattığı her şeye yaratılış amacını yükledi ve onu amacını yerine getirmek için yola yöneltti. Evet. Benim Rabbim yarattığı her şeye yaratılış amacını yükledi. Sonra onu, o amacı yerine getirmek için onu yola yöneltti. Hidayet etti. Herkese yaratılışının gereği neyse Allah onu ona yüklemiştir. Sonra onu o amacı gerçekleştirmek için yola hidayet etmiş. Yola yönetmiştir. İnsan için bunu anlayınca nasıl anlayacağız? Evet Allah yarattı. Yaratılış amacını ona yükledi. Fıtratına hepsini kaydetti. Hazreti insan olarak fıtratına İslam'ı kaydetti. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anası, babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Mecusi yapar. Onlara rablık yaptı. Çocuklarına rablık yapıp onları ne yaptı? Küfre sürükledi. Yaratılış amacını gerçekleştirmek için yola hidayet etti buyurdu. Yola hidayet etti. Yolun üstüne koydu, yolun başına koydu, hadi bana gel dedi. Allah kendine davet etti. Bütün bu özellikler sende mevcut. Yapman gereken şey gelmek dedi. Ama mutlaka terbiyeye ihtiyacı vardır. Öğrenmeye ihtiyacı vardır. Terbiyeyi kabul etmeyenler, öğrenmeyi, anlamayı kabul etmeyenler Allah'tan mahrum kalır. Kendinden mahrum kalır. Bu terbiyenin öyle kendi kendimize okuyarak olacak bir şey olmadığını mutlaka Allah'ın peygamber göndermesiyle anlamışızdır. Yoksa kitabını bir daha indirirdi, alın onu okuyun, terbiyenizi yapın derdi. Allah'ın verdiği bu fıtratı kemale erdirmeyenler Allah'ın verdiğine ihanet etmiş olanlardır. Yani kim Allah'ın kendisine verdiği bu fıtratı kemale erdirmezse, Kamil insan, hazreti insan olmazsa Allah'ın verdiği o tertemiz fıtratı ne yapmıştır? Ona ihanet etmiştir. Allah'a ihanet etmiştir. Allah'a vuslat da ancak Allah'ın Rab isminin terbiyesiyle mümkündür. Peygamberler, bütün Peygamber varis, varisleri Allah'ın Rab ismiyle insani terbiye eder, nefsini teskil eder, onlara Allah'ın ayetlerini okur, açıklar, hikmeti öğretir. Bilmediklerini öğretir, Allah'a vasıl eder. Bunu yaparken Allah'ın Rab isminin tecellisiyle yapar. Bunu Rab'biyle yapar. Evet. Şimdiye kadar anlattıklarımız işin ilmi tarafıydı. Bir de işin aşk tarafı vardır muhabbet tarafı vardır. İman tarafı vardır. Allah'ı anlamak, herkesin kendi gönlünün genişliği kadardır. Allah'ın sıfatlarını, isimlerini anlamak, herkese marifeti kadar olur, ilmi kadar olur, gönlünün genişliği kadar, imani kadar, hikmeti kadar açılır. Allah alemlerin Rabbidir. Allah bizim Rabbimizdir deyince neyi anlıyoruz, neyi anlamamız gerekir? Daha doğrusu o anda Neyi Yaşayıp neyi hissetmemiz gerekir Rabbim beni kudret eliyle Yaratmıştır Diyoruz dememiz lazım Kudret eliyle Allah meleklere Secde edin emrini verdiğinde İblis secde etmeyince Ne buyuruyordu İki elimle yarattığıma Secde etmekten seni men eden şey nedir? İki elimle, kudret elimle yarattığıma. Ruhundan etmesi ayrı, ayrıca kudret eliyle yaratmış. Rabbim beni kudret eliyle yaratmış. Kendinden bana hayat vermiş. Kendinden bana varlık vermiş. Kendinden bana sıfatlarını ihsan etmiş, ikram etmiş. Ben onunla varım. Onunla hayattayım, onunla görüyorum, onunla işitiyor, onunla biliyorum. Bendeki bütün sıfatlar ona ait. Onunla hissediyor, onunla tabiyorum. O benim Rabbim. Beni böylesine terkip eden, böylesine terbiye edendir. Evet, işin İman boyutu. Aşk boyutu demek iman boyutu demektir. Sevme boyutu, sevme tarafı. Bir kul Rabbini anlatırken, Rabbini dinlerken, Rabbini anlatıyorsa, aşık maşruhunu anlatıyor. Abdolan mabudunu anlatıyor. Evet, Dinleyende, Mabudundan, maşruhundan haber dinliyor. Maşruhundan haber alıyor demektir. Öyle dinlemeli. Sonsuz bir deryayı bir tasa doldurmak nasıl mümkün değilse, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını anlatmak da öyle mümkün değildir. Sadece her bir kap kendi büyüklüğünce o sonsuz deryadan nasibini alır. Böyle anlamamız gerekiyor. Yoksa ben Allah'ı bildim, anladım, tanıdım demek Allah'a karşı saygısızlık olur. Edepsizlik olur yani. Herkes kendi gönlünün büyüklüğünce o sonsuz deriyadan içer. Ama iştiği aşk olmalı, muhabbet olmalıdır. Kuru bir bilgi değil, esmanın bilgisi değil. Esmanın tecellisini almalıdır. Onun için Allah'ı anlatanın diri olması gerekiyor, Allah'ın sıfatlarını anlatanın diri olması gerekiyor. Onun Allah'ın esmasına boyanmış olması gerekiyor. Allah'ın boyasıyla, rengiyle renklenmiş, boyanmış olması gerekiyor. Söylediği kelimelerde o boyanın gönüllere akması gerekiyor. Ancak o zaman o gönül Allah'ın rengiyle renklenir, boyasıyla boyanır ve o dışarı taşmaya, amele dönüşmeye, ahlaka dönüşmeye başlasın, başlar. Allah'ın rengiyle, boyasıyla boyanmış bir kul nasıldır, nasıldı? Sadece Allah'ın güzel isimleri üzerinde görünür. Allah'ın esma-ül hüsnası üzerinde görünür. En kamil manadaki kul Resulullah Efendimiz'dir ve o bütünüyle Allah'ın esmalarına bürünmüştü. Alemlere rahmet olmuştu. Her bir kula düşen Allah'ı bilmek, tanımak istiyorsa, kendini bilmek, tanımak istiyorsa, gönlünü Allah'a döndürüp onu tanımaya çalışması lazım. Eğer birbirimizle uğraşırsak, Allah'ı tanımaya vakit bulamazsak, kendimizi tanımaya, anlamaya vakit bulamazsak, bir de bakarız ki ömrümüzü boşa geçirmişiz. Allah bizi huzura aldığında, Halımız nasılsa huzura öyle varırız. Neyi kazanmışsak? Neyi kazanmışsak derken neyi kazanacağız? Kazanmamız gereken bir şey mi var? Evet. Kazanmamız gereken Allah'ın Esma-ül Hüsna'sıdır. Allah'ın nurudur. Allah'ın güzel isimleridir. Yani Allah'ın Rahman, Rahim ismini almaktır. Merhametli olmaktır. Allah'ın Kerim ismini Vehhab ismini almaktır. Kullarına, mahlukata ikram edebilmek için bu vasıfta olmak gerekiyor. Mesela cimri biri de ikram edebilir, cömert biri de ikram edebilir. Cömert biri ikram etti, onun sevabını aldı. Ama cömert biri ikram ettiğinde onun alacağı sevap farklıdır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Ruhlarındaki cömertliği arttırmak için ikram ederler dedi. Sen ikram ettikçe ruhundaki kerimlik, o cömertlik artıyor. Kemale eriyor yani. Ne kadar kemale erer? Allah için her şeyini verebilecek duruma gelene kadar. Allah için canını verecek duruma gelene kadar. Ama mutlaka senin o ismin karşılığının gereğini yapman lazım ki, Allah o ismiyle sana tecelli etsin. O isminin nuru sende tecelli etsin. Cimri biri vermeye çalışınca, zorlanıp verince Allah onu cövert yapar, kerim yapar. Kazanmamız gereken Allah'ın isimleridir. Allah bizim üzerimizde kendi ismini sever. Kendini sever Allah. Allah'ın isimlerinden mahrum kalırsa. Allah'ın sevgisinden mahrum kalmışız, Allah'tan mahrum kalmışız. Allah seni huzura alınca, evet, sana nazar eder. Allah'a ne kadar halife olmuşsun. Rabbine, seni sana tecelli eden Rabbine ne kadar benzemişsin. Allah'ın sana nefettiği o ruhla ne kadar bir ve beraber olmuşsun. Ne kadar Allah'ın sana nefrettiği ruh olmuşsun. O Allah'ın isimleri senin üzerinde ne kadar kemale ermiş. Allah buna bakar. Kul bununla Allah'a yaklaşır ya da bunlardan mahrum kaldıkça Allah'tan uzaklaşır. Bütün ibadetler imani kemale erdirmek içindir. Allah'a olan muhabbeti kemale erdirmek içindir. Kul Allah'ı sevince seven sevdiğine benzer. Seven sevdiğinin harine bürünür. Esmasına bürünür. Evet, Kul Rabbini hatırlayınca maşukunu hatırlıyor. Kendisini yaratanı, kendisini seveni hatırlıyor. Hiç kimse onu bilmezken, tanımazken, hatta o yokken kendisini seveni hatırlamalıdır. Kim onu seviyordu? Allah. Anası, babası, hatta kendisi bile kendisinden habersizken Allah onu biliyor ve seviyordu. Öyle yarattı. Onun için Allah ona ondan daha yakındır. Bir kul ölürken Allah buyurdu ayet-i kerimede o önüm anındaki insana biz sizden O'na daha yakınız. Siz kendinizi yakın zannediyorsunuz ama O'na yakın olan benim dedi Allah. Artık muameleyi Allah yapıyor. Hayati boyunca O'na imkan tanıdı. Eğer O sahdakilerdense buyurdu, yani haktan yana durduysa, Allah'tan yana durduysa, çabasını, gayretini Evet, hayatını Allah ile beraber yaşamaya çalıştıysa, o sağ tarafta durmuştur, çabasını, gayretini sarf etmiştir. Ona selam vardır dedi. Selam ehlinden ona selam vardır aynı zamanda. Evet, selamlanır, cennetle müjdelenir. Eğer o soldakilerdense, sol tarafta durmuşsa, Allah'ı ciddiye almamışsa, Allah demek yerine ben demişse, evet, ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır dedi. Kaynar sudan bir nüzul, bir indirme vardır dedi. Eğer o ölen Allah'a yakın olanlardansa dedi, Allah'a yakın olanlardansa, ona da evet. rahatlık vardır. Ona, raiha vardır. Ona cennet vardır. Hem de hemen. Allah insanları böyle üç kısma ayırdıysa, herkesin burada imkan varken kendine bakması gerekir. Acaba hangi tarafta duruyor? Sağda mı duruyor? Solda mı duruyor? Yoksa önde mi duruyor? Önde duranlar için Allah sabikun dedi, yarışanlar dedi. Hayır yolunda hayır için yarışanlar. Allah'ın boyasıyla boyanmak için, rengiyle renklenmek için kendi kendimizle, nefsimizle yarışmamız gerekir. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Bizi cehenneme sürüklemeye çalışan şeytandır. Onun için düşmanı dışarıda aramıyoruz. Bizi Rabbimizden ayıran, uzaklaştıran, Allah'a yakın olmamıza mani olan, Allah'ın isimleriyle isimlenmemize mani olan şeytandır, nefsimizdir. Dışarıdakiler değil. Allah'ın Nazarıyla nazar etmek lazım. Alemlerin Rabbi, Allah ile nazar etmek lazım. Allah bütün alemlerin Rabbidir. Bütün varlığın Rabbidir. Terbiye edicisidir, yaratıcısidir, koryanidir, güzetenidir. Onu başlangıç noktasından alıp kemale erdirenidir. Bütün mahlukatın, bütün varlığın. O zaman bütün varlığa alemlerin Rabbinin nazarıyla nazar etmemiz lazım. Nazar edersek ne olur? Her anda halimiz zikir olur. Bir kulun iman etmiş olması için, Allah'a Abd olmayı kabul etmiş olması için hayatının her anında Allah demesi gerekir ben demekten kurtulmuş olması gerekir ben demekten her anda bir imtihandadır Allah onu imtihana tabi tutuyor ya imtihanı kazanmaya çalışır ya da ben deyip imtihanı yok sayar bütün peygamberlere baktığımızda hepsi imtihanı kazanmaya çalışmış o peygamberlerle beraber olanlar da böyle. İmtihanı kazanmaya çalışmış. O ki bizi imtihan ediyor. O ki alemlerin Rabbidir. O ki bizi Rab sıfatıyla bizi kemale erdirmeye çalışıyor ve bizi kemale erdirmeyi diliyor. O zaman bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu onun Rab sıfatının tecellisidir. İster nimet olsun, ister musibet olsun. O Allah'ın Rab isminin tecellisidir. Bizi kemale erdirmeyi dilemiş. Kamil insan, Hazreti insan yapmayı dilemiş. Bize düşen nedir? Nimete şükretmek, nimetin şükrünü eda etmek gereğini yerine getirmek aynı şekilde nasıl bir hastalık, nasıl bir musibet, nasıl bir bela olursa olsun o geldiğinde bu bunu Rabbim mi gönderiyor? Evet. Rabbim gönderiyorsa ne diyoruz? Başım gözüm üstüne. O bize safalar getirir. O bize Allah'ın ikramını getirmiştir. Musibet bela bize Allah'ın ikramını getirmiştir. Allah'ın Rab isminin tecellisini getirmiştir. Bize cennetin nimetlerini getirmiştir. Allah'a yakınlığı getirmiştir. Musibeti böyle anlamak gerekir. Musibeti görünce feryat ediyorsak musibeti anlamamışız. Allah'ın Rab isminin muamelesini anlamamışız demektir. Allah bizi temizliyor. Nefsimizi tezkiye ediyor onunla. O musibetle, sıkıntıyla bizi kendine döndürüyor, bizi kendine çeviriyor, bizi kendine davet ediyor. Nimet içindeyken Allah'ı zikretmek, Allah'a dua etmek, Allah'a dönmek farklı bir şeydir. Ama musibet gelince bütün gönlümüzde Allah'a yönelip, ya Rabbi bana yardım et demek farklı bir şeydir. Eğer musibetler bizi Allah'a döndürüyorsa ondan büyük nimet olur mu? Seni Allah'a yaklaştırdı. Allah'ın rahmeti her şeyi kaplamıştır dedi. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır dedi. Her şeyden geniştir dedi. Mesela insanlar ölürken sıkıntı yaşıyor. Son nefeste sıkıntı yaşıyor. Allah ona azab etmiyor. Azap etmek Allah'a yaklaşır mı? O Rahman ve Rahim'dir. Niye bunu ona tattırıyor öyle? O o sıkıntıyı çektikçe dünyadan kopuyor. Öyle bir an gelir ki Ya Rabbi artık beni huzura al der. Allah ona bunu dedirtiyor. Dünyaya dalmış, dünyayı seviyor, dünyadan ayrılmak istemiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bir kul Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Bir kul Allah'a kavuşmayı kerih görürse, ikrah edici, çirkin görürse, sevmezse yani Allah da ona kavuşmayı kerih görür, ona kavuşmayı sevmez. Allah kuğruna o son nefeste o sıkıntıyı verir ki, kur artık Allah'a gitmeyi sevsin diye. Kerif görmesin diye. Allah Kurunu o şekilde karşılamak istemiyor. Huzura o şekilde almak istemiyor. O sıkıntıyı onun için yaşatıyor. Biz bakarız, ona acırız, keşke böyle olmasın diye düşündürüz. Ama hiç de iş bizim zannettiğimiz gibi değildir. Allah kuluna nasıl bir muamelede bulunuyorsa, o onun rahmetinin eseridir, Rab isminin tecellisinin sonucudur, eseridir. O, alemlerin Rabbidir. O, göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir, arşın Rabbidir. O, alemlerin Rabbidir. O, insanın Rabbidir. Buyurdu. O, senin Rabbindir buyurdu. O, sizin Rabbinizdir. O, onların Rabbidir. Evet, dua ederken de, Rabbim de buyurdu. Bütün peygamberler dua ederken öyle dua, Rabbim diye dua ettiler. Niye Allah'ım diye dua etmediler, Rahman'ım diye dua etmediler, Rahim'im diye dua etmediler. Neden Rabbim diye dua ettiler? Evet, çünkü kul Rabbi ile muhataptır. Kendisini terbiye eden, mürebisiyle Rabbi ile muhataptır her an. Rab isminin tecellisiyle bu hataptır. Eğer Rabbim diyorsa aynı zamanda Rabbinden terbiyeyi de istiyor demektir. Beni düzelt ya Rabbi. Hz. Adem ne dedi? Rabbim biz kendimize zulmettik. Sen bize mahfilet etmezsen, sen bizi affetmezsen biz helak oluruz. Helak olanlardan oluruz dedi. Rabbim diyor biz kendimize zulmettik. Ne dedi? Zülmümüzü temizle ya Rabbi. Bizi düzelt ya Rabbi. Düzelelim ki bir daha kendimize zulmetmeyelim. Senin Rablılığını kabul edelim. Sen bize o meyveden yeme Biz seni dinlemedik. Rabliğine ihanet ettik. Bizi düzelt ya Rabbi. Dedi, demiş oldu aynı zamanda. Evet. Allah'ı Rabbimiz olarak kabul ediyoruz. Rabbimizin terbiyesini kabul ediyoruz. Etmemiz gerekir. Allah peygamberiyle terbiye eder, vahiy ile, Kur'an ile terbiye eder. Kur'an bizim Rabbimizin kitabidir, Rabbimizin vahyidir. Rabbimizin vahyi ile terbiye olmamız lazım ki Allah bizim Rabbimiz olmuş olsun. Yoksa Allah'ın Rabb'lığını kabul etmemiş oluyoruz. Onun terbiyesini kabul etmemiş oluyoruz. Allah bize neyi söylemiş? Nasıl yapmamızı istiyor? Nasıl olmamızı istiyor? Nasıl konuşmamızı, nasıl düşünmemizi istiyor? Bunu bilmiyorsak Allah bizi nasıl terbiye eder? Ya da Allah bizim nasıl Rabbimiz olur? Aynı şekilde biz de kendi çocuklarımızı, aile efradımızı eğer Allah'ın terbiyesiyle terbiye etmiyorsak, vahiy ile terbiye etmiyorsak, Resulullah Efendimizin örnekliği ile terbiye etmiyorsak Allah'ın Rab isminin tecellisinden nasibimizi almamışız demektir. Bana göre bu böyle doğrudur. Bana göre şöyle olması gerekir. Burada benim emrim geçer, benim hükmüm geçer. Herkes bunu böyle söylüyor. Bunu böyle yapmak lazım diyorsak Allah'ın Rab olarak kabul edememişiz. Dolayısıyla Allah'ın Rab isminin tecellisini de üzerimizde gösteremiyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimizi ilah zannediyoruz, kendimizi Rab zannediyoruz. Böyle bir şirkle hayatımızı yaşıyor, çoluk çocuğumuza muamele ediyoruz, insanlara muamele ediyoruz demektir. Allah'a şirk koşmak budur zaten. Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşmaktır. Yoksa ne Yahudi, ne Hristiyan, ne de müşrikler Allah'ın zatına itirazları yoktu. Rablığına itirazları vardı, Rahmanlığına itirazları vardı. Yani Allah bize, işimize karışmasın diyorlardı. İslam Bankası'ndan kredi çekmek günah mı? İslam Bankası var mı? İlk defa duyuyorum bunu. Eğer bu bankaysa, bu faizle iş yapıyorsa, bu nasıl İslam Bankası olur? Eğer faizle iş yapmıyorsa, kar üzerinden yapıyorsa olabilir. İsmi İslam Bankasıysa, parayla yasin okutmak günah mı? Resulullah Efendimiz'in döneminde Kimse kimseye yasin okumuyordu. Kimse kimseye hatim okumuyordu. Allah bu Kur'an'ı dirilere göndermiş. Diriler onu okusun, anlasın, yaşasın diye göndermiş. Parayla yasin okutmak günah değildir. Parayla yasin okutacağına kendisi Fatiha okusun. Ama Allah'ın kelamı öyle ticaret malzemesi gibi kullanılması doğru değildir. Öyle anlaşılması doğru değildir. Ablamın eşi aynı evde ama ablamla ilişkisini kesmiş. İki aydır ayrı uyuyorlar. Ablamı görünce başka yere gidiyor. Altı çocukları var. Ablam ne yapmalıyım diye soruyor. Altı çocuğun hatırına sabretmelidir. Eğer bir yerde bir sorun, bir sıkıntı varsa, bir evde bir sorun, bir sıkıntı varsa, yaşanıyorsa, bilelim ki orada Allah'ın esması tecelli etmemiş. O evde Allah'ın hesabı yapılmamış. Nefisler kendi hesaplarını yapmışlar. ''Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir.'' buyurdu. Eğer sabrediyorsak yanlışa karşı yanlışla cevap vermememiz gerekir yalnız. Onlar yanlış yapabilir. Bize düşen nedir? Bize düşen güzel bakmaktır, doğru bakmaktır yalnız. Diyelim ki taraflardan biri sıkıntı yapıyor... Sorun çıkarıyor. Eğer biri güzel yapmak istiyor, doğru yapmak istiyorsa, onun yaptığına karşılık vermemesi gerekir. Tam tersine ona güzel davranması gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, müminleri tarif ederken, onlar kötülüğü iyilikle savarlar, bertaraf ederler. Kötülüğü iyilikle. O yanlış mı yapıyor? Sen güzel yap. Bir yanlış yapar, iki yapar, beş yapar, o güzelliğe karşı duramaz. Mutlaka o da güzel yapar. O da durup tefekkür eder, tevbe eder. Peygamber Efendimiz'in ben de sizin gibi bir insanım değil de ben de sizin gibi bir beşerim demesindeki hikmet nedir? İnsanı insan yapan Allah'ın insana nefettiği ruhtur. Beşer tarafı zahiri tarafıdır. Herkes beşerdir ama insan olmak çok zor şeydir. Zahiri olarak ben de sizin gibi biriyim. Yani sizin gibi, evet, ben de sizin gibi bir beşerim. Üzüldüklerinize üzülür, sevindiklerimize sevinirim dedi. Bir beşer. Ama bir de onun manevi tarafı vardır. Allah bütün isimleriyle ona tecelli etmişti. Hazreti Ayşe annemize sormuşlardı. Resulullah Efendimiz'i bize anlatır mısınız diye diyor, buyurdu ki, o da herkes gibi bir beşerdi. Herkes gibi. Ama Allah'ın bütün güzel isimleri O'nda tecelli etmişti. En kamil manada rahmet sahibi, en kamil manada cömert, en kamil manada affeden, en kamil manada hatayı, kusuru örten, en kamil manada Allah'ın bütün isimleri böyle üzerinde tecelli etmişti. Hazreti insan, insan olmak Allah'ın Esma-ül Hüsnası'yladır. Allah'ın nefrettiği ruhun açığa çıkmasıyladır Yoksa zahiri olarak hiçbir zaman, hiç kimse, melek olmaz. Zahiri olarak bir beşerdir. Yani yiyer, içer, gezer, üşür, terler. Zahiri olarak beşer demek, onun zahiri tarafı demektir. Allah hepimizi, Rab isminin tecellisine mazhar kılsın inşallah. Amin. Rab isminin kemaliyle kendisinde tecelli ettiği kullarından eylesin inşallah. Amin. Rab ismiyle yaşamayı, varlığa muamele etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Rab ismi üzerinden bizden razı olsun inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.